1472, numaralı konu, Abdullah bin Mesud'un ilim meclislerini övmesi, evet, İbni Mesud şöyle buyurmuştur, içinde hikmet ve ilimden bahsedilen meclis ne güzel bir meclistir, İbni Mesud şöyle buyurmuştur, kendisinden hikmet ve ilmin yayıldığı ve Allah'ın rahmetinin ümit edildiği meclis ne güzel bir meclistir, İbni Mesud şöyle buyurmuştur, insanların önderleri takva sahibi kimselerdir, fakihlerse onların kumandanlarıdırlar, bunların meclislerine devam etmek insanlar için bir kar ve kazançtır.